Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Ee, günaydın Alp Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Evet çok sporla ilgilenebilecek bir durumumuz olmadı bu sıralarda ama... Sporla da alakalı haberler var. Bağlayabilmek mümkün. Türkiye ve Filistin bayraklarıyla beraber Avustralya'da Avusturya'da düzenlenen hazırlık maçında sahaya girenler var. İsrail futbolcuları döven e, insanlar da var. Lille, Fransız, e, özür dilerim, İsrail takımı, Makkabi, Haifa maçında olmuş bu olay. Ama bunu konuşmaya gerek var mı? Yani, İsrail futbolcuları mı dövmüş? Evet, İsrail e, futbolcuları dövmüşler ellerinde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla. İşte biraz önce e, şeyle Şimdi konuştumuz. tabii Evet şeyler sadece, bir zaten hem Ukrayna'daki durum hem de İsrail'deki durum sebebiyle e, hani sporu yöneten kurumların pratik çözüm getirmesi gereken haller oluyor. Örneğin Avrupa kupalarında Ukrayna ve Rus takımları eşleştirilmiyor bu sene. Hani kurada öyle bir yöntem olduğunu. İşte şey takımları, İsrail takımları e, bilinmeyen bir tarihe kadar kendi sahalarında maç yapamayacak. Yani bu futbol için geçerli Diğer takım sporlarını bilmiyorum Yani daha şey, Futbolda çok erken açıldığı için ya, Dünya Kupası oynanırken Avrupa Kupaları Maçları başlamıştı mesela mecburen Birinci öneriliğe maçları e, Haziran'ın son günlerinde Ya da Temmuz'un ilk günlerinde başladı Şu an dün mesela ikinci tur maçları bitti O yüzden UEFA hemen Şey göstermesi gereken Reaksiyon göstermesi gereken kurum mecburen ya pratik olarak ya Hemen bir karar lazım ...diğer spor da tabii ...biraz daha geç sezonlar... Hani ...2 mi Kasım'ı falan buluyor... Ee, ...belki karar için... Hani ...biraz daha bekleme... ...şansı var e, kurumların... E, ...o zamana kadar da işte belki hakikaten... Ama bu gidiş bir alp... ...böyle devam edecek olursa... E, ...o zaman e, kimin... ...kimle eşleştireceğini belirleyen... ...programları belki de NASA'dan... ...falan yaptırmak gerekecek... ...logaritma o kadar zorlaşacak ki... Kimsenin... Antarktika da onun ilk maçı, ikinci maç <gülüyor> Grönland alan kimsenin gitmediği yani Patagonya'daki öbür maçtan sonra evet yani öyle bir durum hiçbiri... yani kuvvetli bir logaritmik çalışma gerekecektir yani yakında şimdi tabi spor çok uluslararası bir alan haline geldiği için yani sadece Dünya Kupası değil yıl boyu şey olan yıl boyu olan şey hareketini düşünün. E, sportif hareketi. Avrupa kupaları için işte İzlanda takımı Portekiz'e gidiyor. Fransız takımı öbürü bilmem nereye gidiyor. Türk takımı Gürcistan'a gidiyor. Kazakistan takımı Almanya'ya geliyor falan yani. <gülüyor> evet. bir hareket yani ve bir, bir sürü spor dalı için söz konusu. Bir sürü spor dalında uluslararası yarışma var. Şimdi e, üst üste mesela uçakların düşünülmesi vesaire bir sürü hava sahası güvenli değil şu anda. Evet fırtınalar yüzünden sadece iklim olayları üzerinden iki tane uçak düştü üç gün içerisinde. Ee, Be, bir de, bir biri, de bulunamayan biri, var de de terör de Hayır doğrudan Fırtına var diye uyarı evet. geçmiş pilotlar Ardından evet. düşmüş bu Cezayir uçağı Diğeri de Tayland'da düşen uçak O da gene ha, fırtınalar evet. yüzünden düştü Tayvan değil mi evet Cezayir'deki uçağın da bir zamanlar Real Madrid'in kullandığından Bahsediliyor e, Dün Hı. öyle bir şey atıldı tweet atıldı evet. ama e, Yerli kaynaklara <gülüyor> Güvenemiyorum onu bir şeyden Göremeyeceğim ama kaldım. Lazım, evet. ee, Şey yapamadım güvenemedim hani olabilir mi diye şimdi bu tabii özellikle futbolda çok fazla takım ve çok fazla deplasman olduğu için işte uçan uçakların belli havasalını kullanamaması ekstra maliyet demek e belki işte bilet fiyatı artacak taraftarlar daha zor gidecek bir sürü şey ekstra şey getirecek ama hepsinin önemlisi şimdi mesela bu Gazze'deki saldırı İsrail olan tepkiyi hemen en kısa yoldan bir neye dönüştürdü bir zaten bir Yahudi şeyini nefret yani daha doğrusu dönüştürmedi de olan bir şey tekrar saklanır evet, aslında zaten sanki bu şeyde oluşmuş gibi beş günde oluşmuş gibi anlaşılmasın evet. maalesef senden çok... biraz önce sizin öneyle de tam evet. da bu konuyu konuşuyorduk işte zaten zaten saklı olan bir şey birden ortaya çıkıyor hemen e... Bütün bunlar Yahudilerin yüzünden ve neredeki Yahudilerin İsrail'deki değil ee, ki o İsrail'de bir yekpare bütün olarak düşünmek mümkün değil çünkü ülke içinde de e, bu şeylere saldırıya karşı bir e, tepki var hani belki küçük ama bir tepki oldu söylenebilir ama işte Türkiye'de Türkiye'deki Yahudilere e, Fransa'da da Fransa'daki Yahudilere. Evet. ...karşı bir şey var. Şimdi şey olacak tabii... ...bir sürü şey maçında... ...işte Avrupa Kupası maçında... ...maç öncesi vesaire... ...slogan... ...nimlemli atılmayacak. İşte futbolun futbolu yöneten kurumlar... ...UEFA FIFA malum... ...siyasi şeylere karşılar... ...işte futbolcuların... Mu ...muhtemelen... ...şey yapıp... ...gol attıktan ya da herhangi bir hareketten sonra... ...formayı çıkarıp tişört göstermesi... ...zaten hoş karşılanmıyor yasak falan. İşte ona yasak olacak. Pankartlar izin verilmeyecek. Bir de bunlar olacak tabii muhtemelen. Evet bu İlerleyin sırada şeyi de gö göremeyeceğiz ekranlarda ama e, zihnimizin ekranlarında şakır şakır oynayıp göbek atan silah tacirlerini göreceğiz tabii. Ama maçları görebilmek mümkün olmayabilir. Mesela Ukrayna'da işler karışık ya Ukrayna'nın bu ıı, güçlü ekiplerinden şarkılar dönetsinde Büyük bir kriz içerisinde olduğu söyleniyor. 6 oyuncusunun Ukrayna'ya dönmek için uçağa binmediği söyleniyordu işte. Ülkedeki evet, durumlara Ne zaman oldu ya? Geçen hafta sonu ya bu hafta başı oldu. Benim aslında çok daha önce beklediğim bir olaydı. Evet. Çünkü Donetsk en riskli bölgelerin birinde Ukrayna'nın yani bilmiyorum. 6 evet. hani ay sonra Rus toprağı olur mu? Falan yani <gülüyor> Donetsk. Değil mi? Böyle bir riski evet. olan bölgelerden biri yeni olur. bir müdahale, evet. müdahale halinde. Şimdi Shakhtar da Ukrayna'nın başarılı takımı son 10 yılda. Herhalde Lütçesko yönetiminde 6-7'lik şampiyonluğu kazandılar. Avrupa Kupası kazandılar hem de İstanbul'da. 2009'da son UEFA Kupası'nı kazandılar. Ve bir sürü Brezilyalı oyuncu var takımda. En son takım Fransa'da hazırlıktayken altı oyuncu kamptan kaçıyor bir şey diyor. Biz dönmek istemiyoruz artık. Ben mesela böyle bir şeyin daha önce olabileceğini düşünmüştüm hmm, ve hani bunun için çok da aslında futbolcuları e, suçlamaya hakkımız yok yani karışık bir bölge sonuçta onlar da para için orada olan kişiler yani onlar Ukraynalı değil hani evleri yurtları orada değil e, yani durumun çok riskli olduğunu düşünüp artık orada futbol oynamak istemiyorlar hani e, Shakhtarın durumu bundan sonra bayağı şey olacak. ...disikli olacak doğrusu. Herhangi bir futbolcuyu transfer etmek de oraya. Zaten bu oyuncular... ...geri dönmezlerse... Hani ...yenilerini bulmak... daha da, da olacak. Yani, zaten e, hava sahası olarak da son derece... ...tehlikeli bir durum arz ettiği de... aşikar özellikle Ukrayna'nın... ...doğu kısımlarını. Yani, gerçi şey... ...UEFA mesela Ukrayna'nın... ...her şehrinde değil ama belli şehirlerin... ...maç oynanmasına izin verdi. Ama... E, bu karar sanıyorum işte geçen hafta düşürülen uçaktan önceydi. Ondan sonra bir güncelleme oldu mu hatırlamıyorum şimdi. Evet, ben de bilmiyorum onu onu kastettiğini. Ukrayna havası yani. saati kapalıydı değil mi? Kapalı, Tamamen. Evet. Yani uçakla uçmak zaten mümkün olmayacak ve devasa bir ülkeden bahsediyoruz. Ukrayna da öyle hani küçük bir ülke değil. Ee, ve e, Avrupa'nın merkezine epey uzak. Yani başka alternatif bir araçla gitme imkanı da zor. Ee, muhtemelen yeni bir karar gelecektir bununla ilgili. Antonetsk'i hani bıraktım. işte yani Kiev'de, Lviv'de herhalde. Maç oynamak da çok kolay olmayacak. Ee, Ukrayna ile ilgili son 2-3 aydaki bir gelişme mesela, gelecek yıl Avrupa Basketbol Şampiyonası düzenleyecekti Ukrayna. Ee, bu Rus işgali vesaire ortaya çıkınca önce şey dendi ya bu şampiyon olabilecek mi acaba? Ee, birkaç ay sonra da Ukrayna ben düzenlemekten vazgeçiyorum dedi ve FIBA şimdi şampiyon için yeni yer arıyor sanıyorum kesinleştirilmedi yani bir İspanya, Fransa Ukrayna yapmayacak yani Avrupa Basketbol Şampiyonası Ki hazırlanıyorlardı onu Türkiye yapsın borcaya... tesislerimiz var yaparız <gülüyor> İstanbul Olimpiyatlarından sonra onu da yapalım e şöyle zaten Türkiye bir basketbol şampiyonasında ev sahibi olmazsa neredeyse Çerekne ne bile çıkamıyor ya. Evet. O yüzden şey iyi bir fırsat. Yani ev sahibi olunca da en azından en kötü ikinci oluyor. <gülüyor> evet. 2001'de Avrupa ikincisi, 2010'da dünya ikincisi olmuştu. Ee, öyle bir şans olabilir. Ve hani Avrupa basketbol şampiyonası şey gibi değil tabii. Ne, bir, ne dün, futboldaki dünya olimpiyatlar çok daha küçük bir organizasyon. Maliyeti de düşük. E hazır da varsa düşünülebilir. Sadece takım sayısı Arttırıldı. O da 24 oldu. Herhalde biraz daha fazla salona ihtiyaç olacaktır. Ama yani Türkiye'de yani onu pratik olarak karşılayacak salon var. Eğer e, organizasyon maliyetini e, göze alıyorsanız e, çok zor olmasa gerek. Ama bir Türkiye ile ilgili bir şey duymadım ben. Hani aday olalım, alalım gibi bir şey duymadım. E, Fransa, İspanya'nın geçtim. Mesela Ukrayna'yı i̇şte doğrudan bu, bu, şey. Buradan söylüyoruz. Avrupa, Avrupa duy sesimizi diyoruz. Öyle olmayabilir. Çünkü İsviçre Federal Mahkemesi Fenerbahçe'nin Avrupa'dan men cezasına durdurulma talebini reddetmiş. Duyulmuyor galiba. Avrupa Türkiye'nin sesini Böyle bir durum söz konusuydu galiba geçen gün. Ee, şu an itibariyle reddetti ama tam başvuruyla yani kesin karar da vermedi. Ağustos'a artırdı galiba değil mi? Şey, davayı. Dört evet. Ağustos'a ee, görüşmek üzere ama şu an için kaldırmıyor. Yani muhtemelen Zaten beklenen o yüzden hani Fenerbahçe sezon Avrupa kupalarına katılabilmek için e, daha çok davaya açmıştı. Evet. Herhalde bu çok uzak bir ihtimal gibi gözüküyor. Biraz daha artılandi. Bu arada tabii bu haber herhalde Fenerbahçe kaynaklarından gelmiş. Hani ee, mahkeme açıklamalarını herhalde şey üzerinden yapıyor. Ee, kararlarını web üzerinden üzerine mu... ara kararları yayınlıyor. Mu bilmiyorum. Ee, bu efa şeyin davanın Fenerbahçe tarafından kazanılması halinde tazminat vermeyi kabul etmiş ama bu Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama ya bunu teminatlılığını vermiş tazminat sürecinin teminatını mahkemeye Hı -hı. böyle bir durum ama şey sürüyor yani Cepedan mahkemesindeki dava sürüyor yani sürüyor ama zaten Türk takımlarının pek Avrupa'da ses çıkaracak hal yok gibi duruyor Bursaspor Avrupa Ligi ...kincelemelerine mücadele ediyordu ve... E, ...Gürcistan'da yani çok... ...hakikaten adını... ...belki bu eşleşmeye duyduğumuz... ...Şikura takımına... ...penaltılarla eğlendi... E, ...Bursa'daki maçta ve Gürcistan'da... ...210 dakikada gol atamadılar... ...Gürcistan takımına ki... E, ...maçtan sonra şeyler çıktı hep yapılır... ...Gürcistan takımının oyuncu değeri... ...4 milyon avro değil... ...4 milyon avrodan daha az... ...evet... Yani bir e, hani Türk takımlarının hep şeyi sorunmuştu. Işte. Avrupa kupalarında e, az başarma sorunu vardır. Bu da e, Herhalde onun parçası oldu. Daha işte, gruplara bile gruplara daha iki adım kala bu Spor eğlenmiş oldu. E, Ağustosu göremeden Evet, <gülüyor> daha... antrenörünü değiştirmesinin zamanı gelmiştir. Antrenör de şey ne bu arada bu bu sezon? Değiştirirler Ve... Geçen sene oldu Bursa Spor ön elemelenince antrenör gitti, Hikmet evet. Karaman gitti, Daum geldi daha sezon başlamadan. Sonra Daum gitti, Şenol Güneş geldi. Şenol Güneş yeni geldi DAO'm, değil mi? Daha, yok, Daum gitti. İrfan Buz geldi sanıyorum. Sezon bitirdiler. Selim bitirdiler. işte sezon bittikten sonra geldi. Hiç hemen ikna olmadı. Evet. Yani herhalde son işte, 365 günde 4 antrenörü var Bursa Spor Ama siz hala değiştirilsin diyorsunuz. <gülüyor> ben her evet, evet. ben değiştir değişiklikten yanayım her zaman yani böyle demiyoruz ama tahminimiz öyle yani böyle <gülüyor> olsun dediğimiz evet. Tahminimiz öyle oluyor zaten işte bu, Avrupa'daki bu tip araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de herhalde bu süperlik seviyesi için yapılmıştır. Bir antrenörün görevde kalma süresi 7 ay. <gülüyor> evet. Ortalama işte iki üç tane zaten iki sezon falan oldu mu bir iki, böyle oluyor işte. Bir buçuk, iki sözün. Onlar ortalamayı zaten iki katına çıkaranlar Demek ki geri kalanlar 3 ay 4 ay hani. Evet şimdi biraz daha da düşebilir işte be. Eğer tahminimiz korktuğumuz Gerçekleşirse bu penaltılarla Yenilmeden sonra Değişebilir yani <gülüyor> Evet ee, Alp Bey bir de şey vardı Biz kendi aramızda konuşurken epey bir ee, Böyle ağzımızın suyu aktı Real Madrid'in son transferi Transfer bombası Orta saha oyuncusu Rodriguez'e evet. ödenen para. Ha. James Rodriguez. Ee, evet. Işte, bir 80 milyon avro rakamı var. İşte, daha yüksek rakamlar da geçti ama galiba 80'de bir karar kılındı. Ee, tabii bu... 80 milyon e, euro. Euro, evet. Ge geçen sene e, Rodriguez tabii Porto'da da önemli bir oyuncuydu. Oradan Monaco'ya geçerken de sanıyorum Monaco 45 milyon avro vermişti zaten. Yani öyle ucuz paraya hani bir anda keşfedilmiş bir oyuncu değil. Yani bu Dünya Akbasa öncesi de Tariyat işte Sıkırlı falan. Dünya Akbasa'nın gol kralı olunca değerinizi katlıyorsunuz. Bunun açık göstergesi de oldu ve e, Monaco işte onların da bir başında oligark var. Bu Rübovle evdi galiba. İşte garip bir adam. Ee, yani aslında yüksek paralar verebilecek bir adam ama Monaco'da oynamanın futbol açısından bir dezavantajı var. İşte normal eğer iddialama çok seyirci ortalaması 5 bin. 5000 kişi önünde oynuyorsunuz. Ha, işte Fransa'da ligi ikinci bitirdiler. şampiyonlar ilgili oynayacaklar ama... ...real Madrid tabi her zaman... ...daha cazip. Peki Monaco satıyor. niye satıyor? Yani bu dünyanın en ee, iyi şey. oyuncusunu... ...para için mi? Muhtemelen oyuncu gitmek istiyor zaten. Yani o zaman çok tutma imkanı yok. E, şeyi düşününce de... 45 ödemişiz. Bir yıl oynatmışız. E, oynattığımız şeyi çıkaralım. Yani... İki kadının neredeyse iki kadının satıyor. Yani 40 milyonu aslında yani on sezonunda şey yapmak lazım. Fiyattan düşmek lazım. 40 milyonun üzerinde 40 milyon avron üzerinde karları var. E, o paraya belki muhtemelen şeyi de alacaklardır. E, birinde alacaklardır. Yani kasadan para çıkmadan belki ona yakın bir oyuncu. Para başka bir oyuncu bulacaklardır piyasadan. Evet, bor, Borsay gibi evet. yani. Alp bu zamana kadar verilmiş olan en büyük bonservis bedeli en fazla bonservis bedelini hatırlıyor musunuz? Zor bir soru. İşte geçen sene Real Madrid Beyli almıştı. Beyli 100 milyon euro. 100 milyon euro. Hatta onun tartışması oldu işte. Ronaldo'nun fiyatından fazla mı değil mi? Yani B95'e 100. 95 olabilir. Kaç yaşındaydı peki Bey? Hatırlıyorum. 25 herhalde. 25. Yani bu bu şey Monako'lu eski Monako'lu futbolcu Rodriguez 23 yaşında belki B'li kat 150-200 milyon dolar da olabilir. Ama tane, zaten para, o zaten o parayı verebilecek işte 2-3 kulüpten birine geçti zaten. Hani hmm. buradan hmm. daha fazlası olmaz yani. Dalgalanıyor. Ee, i̇şte Bars'ın Suarez'i transfer etti. Liverpool'dan. Onlar kaç vardı Yakın bir para verdiler. Yani tüm zanların en büyük beş transferin ikisi zaten bu yaz. Gerçekleşti. Hmm. Bir de tabii şey oluyor. Bu kulüplerin arasındaki oyuncu transfer bedeli. Bir de mesela bu transfer aracı olan menajerler komisyon oluyorlar. Bu kimi zaman 10 milyon avroya falan ulaşıyor. Diyor ki ben onda beni de zaten şey olarak alırdım. Emlakçılar gibi. Evet. işte burada da en Kilit isimlerden beri e, Port, Portekiz'de Jorge Mendes Çok kilit bir isim Müthiş bir oyuncu portföyü var e, Cristiano Ronaldo'nun menajeri Aynı zamanda e, şeyin menajeri, Jose Mourinho'nun da menajeri hmm, Ve James'in de menajeri aynı zamanda. Evet, tamam. e, Yani o müthiş bir düzen kurmuş durumda Üstelik onun bir Offshore şirketi var bazı oyuncuların haklarını o şu şirketinin üzerinde tutuyorlar Bu aslında dünya oyuncular Oyuncu Sendikaları Birliği'nin ve UEFA'nın falan hiç hoş bakmadığı bir durum Yani üçüncü Üçüncü taraf oyuncu sahipliği deniyor buna ya Bir kulübün parası yetmiyor Menajer diyor ki ona tamam Oyuncuyu sana getiriyoruz sizin kulübe Ama haklarının yarısı işte bizim şirkette ya da şu şirkette falan çok şaibeli bir durum tabii. Evet, bat, dünya bat dediği gibi uzatayında. Doğrusu çok şey bir durum var yani ciddi bir. Ve etik... şeyde çok yaygın uygulama? Portekiz ve İspanya'da çok yaygın. Türkiye'de Beşiktaş uyguladı. Galiba oyuncakların bir kısmı ülkerdeydi. Böyle bir garip bir şey yapıldı ki Ülker hani bir oyuncu simsalı şirketi değil tabi. Hani onlar mali destek açısından bir çözüm unsuru olarak. Yapmıştı bu durumu ama şeyde bir hakikaten şey işte hem belki vergi uygulamalarının etrafından dolanmak işte hem kulüplere böyle bir mali şey vermek destek vermek gibi bir yöntem gibi gelişmiş durumda bu da bir hani nasıl yasak gelir bir önlem gelir kestiremiyorum ama işte Jorge Mendes şey en büyük transferleri yapan. Adam zaten ve muhtemelen bu Hamit Rodi gösterisinden de 8-10 milyon lira almıştı diye düşünüyorum komisyon olarak. Ah helalle hoş olsun iyi gün <gülüyor> günlerde kullansın... bu paraları... Evet peki böylece herhalde e, tamamlıyoruz. Son iki dakika şey söyleyeyim ee, hemen e, pek fırsat kalmadı Fransa turunu bu hafta bitiriyoruz. Hmm, evet. E, herhalde son benim izlediğim böyle en sakin men heyecansız bir izledi ne Fransa turlarından biri oldu çünkü birkaç iddialı isim gelmediği gibi iddialı isimlerin çok önemli bölümü turu bitiremedi işte düşme sakatlık vesaire sebeplerden geçen yılın şampiyonu From, aynı etapta üç kez düştü ve bırakmak zorunda kaldı ve işte 1980'den beri turu bırakan ilk önceki şampiyon yani bir önceki yılın şampiyonu olarak Sonraki yıl turu tamamlayamayan ilk sporcu. 34 yıldır. Ee, en büyük rakibi gözüken Alberto Contador düştü ve e, bacağında çatlak oluştu. O da etabı bırakmak zorunda kaldı. 2 yıl öncenin şampiyonu Wiggins katılmamıştı. Luxemburg'la Endişilek yine o da sakatlık geçirdi bıraktı falan derken bütün iş İtalyan Enzo Nibali'ye kaldı. O da e, belli ki en büyük rakipleri olmayınca diğer kalanların hepsinin böyle bir, bir boy üstünde. E, dünkü etabı da yani son dağ etabını Tırmanma etabında rahat kazanarak işte En yakın rakibin 7,5 Dakikanında neredeyse Sarı moyun sırasında taşıyor ve hani Bir kaza geçirmezse o da hiç Çok az ihtimal kalan bölümde Pazar günü e, Fransız tur şampiyonu olarak kürsüye çıkacak Paris'te Doping yok mu abi e, Doping <gülüyor> hmm, Bu sözü türü. galiba hiç olmadı Çünkü artık bisiklet çok Kontrol edilen bir alan ve yani şeyden söz edilebilir, genel kontroller çok sıkı olduğundan beri, yani dopingin zirve yaptığı dönemden uzaktayız. Hani performansların düşüklüğünden, yani o müthiş ataklar, bütün turun ortalama hızı falan hepsi düşmüş durumda. <gülüyor> e, doping kraliçenin atında çıkmıştı. Yanlış yerde aramayın. Ya böyle bir haber vardı bu hafta, evet. Kraliçenin <gülüyor> atı doping <gülüyor> dopingli çıkmış. Kraliyet'e sızdı. Evet. Royal Drag, Royal Drug Institute. <gülüyor> <gülüyor> Morfin rastlanmış kreçenin atında. <gülüyor> Gördüm. Bat <Evet. gülüyor> dünya bat. Atın adı neymiş? Atın mı? Kesinlemiş. Evet. E estimate. Estimate güzel. Overestimate <gülüyor> Over <yani>. <gülüyor> olmuş. Overestimate <gülüyor> olmuş. Peki. <gülüyor> Çok teşekkürler. Peki Partiler, ee, şimdiden size ve tüm dinleyicileri bayramlar diliyorum. Bir artık iki hafta sonra e buluşacağız. Buluşmak Görüşmek üzere. üzere. Hoşçakal. İyi teşekkürler. yayınlar.